...treutil.org adresinde erişilebilir olan yararlı sanat arşivi. Bu arşivde sosyal ve siyasal sorunlara çözüm üretmek için sanatı araç haline getirmiş pek çok sanat pratiğine dair bilgileri bulmak mümkün. Programımızın bu bölümünde akademisyen Begüm Özden Fırat ile sanat ile siyaset ilişkisini estetik bir deneyim olarak kavramanın açtığı imkanlar üzerine konuşacağız. Hoş geldin Begüm. Hoş buldum. Yararlı sanat arşivinde yer alan 556 Noğlu... ...Guide for Youth Protesters... ...genç protestocunun rehberi işi... ...bugünkü tartışmamız için bir başlangıç noktası olacak... ...gizim verirsen ben onu işi tanıtarak başlayacağım. Hı hı. E, bu iş... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...20 Ocak 2017 tarihindeki... ...genel göreve katılan öğrencilere... ...haklarını ve... E, ...eylem sırasında karşılaşabilecekleri... ...durumları dair bilgilendirme... ...içeren bir broşür aslında. E, yapan sanatçı... ...Jeseline Alland... Bir öğretmen cesedinin anlanta sözleşmeleri gereği genel greve öğrencileriyle birlikte katılamayacaklarından bahsediyor. Bunun üzerine sanatçı 2017 yılı Ocak ayında protesto olarak katılan lise öğrencilerine dağıtılmak için bir broşür hazırlıyor. Kendisi de eski bir lise öğretmeni olan sanatçı. Bu deneyimin de yardımıyla öğrencilerin hayatında ilk kez eyleme katılıyor olma ihtimali göz önünde bulundurarak... ...hem eğlendirici ve ilgi çekici hem de haklar ve güvenliği sağlamak konularında bilgilendirici bir rehber broşürü hazırlıyor. Bu rehber içinde öğrencilere protestolar sırasında kendilerini ve yaşıtlarını koruma... ...polisin protestocuları yıldırmak için kullandığı taktikler ve onlarla baş etme yöntemleri... ...öğrencilerin direnme hakkı, tutuklanmanın olası neticeleri ve polisle konuşmaktan kaçınma gibi konularda bilgiler sunuyor. Rehberler bugüne kadar birçok eğitmen tarafından bahsettirilerek öğrencilerine dağıtılmış... Kullanıcılardan biri öğrencilerine eyleme hazırlamak için 500 kopya birden bastırarak dağıtmış. Aynı zamanda ebeveynler de bu rehberleri yararlı bulmuşlar. Sanatçı Ceselin Ağland, rehberleri protestolar sırasında başta refakatsiz çocuklar olmak üzere gençlere ve eğitmenlere dağıtıyor. Onlara özel hazırlanan bu rehberlerle aynı zamanda gençlerin eylemlerde kendilerini dışlanmış hissetmenin önüne geçirmeye çalışılıyor. Adalet mücadelesinde gençleri güçlendirmenin ve eşit söz hakkına sahip olduklarını anlamalarını, anlamalarını sağlamanın bir aracı olarak... ...kullanılıyor rehberler. Bu iş, guide for your registers, genç protestocunun rehberi işi aslında sanat ile siyaset ilişkisine dair çok özel bir örnek. Doğrudan sanat işi olarak düşünülmesinin zor olacağı bir örnek yine. E, fakat bir sanat işi olarak adlandırılmış durumda. Bu sanat ve siyasetin bu kadar iç içe geçmiş olma hali yeni bir şey değil bildiğim kadarıyla. 90'lardan bugüne kadar aslında bir hat üzerinde bu ilişkiyi inceleyebiliriz. Sen bu ilişkin tarihine dair sanat ve siyasetin iç içlerine dair biraz tarihsel anlamda bir şeyler söyleyebilir misin bize? Söyleyebilirim diye umuyorum. Ama öncelikle sen bana yararlı sanattan ilk bahsettiğinde burayı burası için, bu coğrafya için nasıl düşünebiliriz diye biraz kafamda tarttım. <gülüyor> Şöyle düşündüm. En klasik ifadelerden bir tanesidir. İtibarsızlaştırmak için sanat alanını ve sanatsal üretim kendisini. Sanat sepet denir bizim memlekette. <gülüyor> Ee, o da ne der? Yani işte sanat toplumsal dönüşüm sağlayamaz, toplumla alakası yoktur. Toplumsal gerçeklikle, politik tartışmayla alakası olmayan, kendi içine kapalı hiçbir dönüşüm ihtimali olmayan e, bir alandırı itibarsızlaştırarak e, söyler değil mi? E, bu yararlı sanatta sanki yani sanat kısmından ziyade sepet kısmıyla ilgiliymiş gibi geldi bana. Yani gerçekten bir sepet olma e, arzusundan yola çıkıyor gibi. İşte gayet gündelik hayatın parçası olabilecek. Ee, belki elemeyi göz nuru işte sepet dediğimiz odağa çağıracak. Çok işlevli. Kullanılabilir yani, olan. Kullanılabilir olan. İstersen içinde ne bileyim e, pikniğe gideceksen kullan. Bir şey taşıyacaksan kullan. Falan. O sepete dair bir arzu ve bir vurgu var bu yararlı sanat e, meselesinde. Ama bazen de benim gördüğüm kadarıyla arşivdeki yani çok fazla şeyi tarayamadım ama... Ee, bazen de şeyle karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Yani peki yani sepet, sadece sepet ve neden hani sanatla birlikte sepeti düşünmek zorundayız diye bir soruyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ee, sadece kullanımı ve toplumsal faydaya ve işleme vurgu yapılırsa eğer. Diğer taraftan bu örnek yani seçtiğin örnek e, benim hoşuma gitti. Hem e, hani bu 20 Ocak 2017 Trump'ın e, başkanla başlayacağı gün inauguration ...deyi biz genelde şeyle e, hatırladık... ...büyük kadın eylemleriyle hatırladık... Hı hı. ...ama hani öğrencilerin... ...işte e, lise öğrencilerinde katılabileceği... ...bir protesto biçimi olarak düşünmemiştim... ...daha doğrusu orayı fark etmemiştim ben... ...oysa onu bir görünür kılıyor... E, ...fakat bu tür kılavuzlar çok da yaygındır... ...pek çok e, grup... ...eylemci bu tür kılavuzlar hazırlar... ...yani eylemci bilgisini... ...yeni gelenlere aktarmak için kullanılan... ...bu tür kılavuzlar vardır yani... ...bir eyleme katılırsın işte... Mesela orada sanırım e, yeni kullanılmaya başlayan akustik bir şey var. E, müdahale aracı. Evet, evet uzun Gözü... mevzili akustik cihazlar. Heh, evet. E, bu cihazı ilk defa hayatında duyarsan hani böyle kulakları sağır edecek yükseklikte bir ses yayıyor. Bir an sağır kalacağını düşünüp kaçarsın ama bu kılavuz sana diyor ki kaçma sağır kalmayacaksın, durabilirsin. Ya da işte kolluk güçleri tarafından yakalanırsan, gözaltına alınırsan hakların şudur vesaire gibi aslına bakarsan biraz seçkinci olan, yani seçkinci derken eylemcilerin ne kadar uzun zamandır eylemlere katıldığına göre bilginin böyle bazılarında olduğu ve yeni gelenlerde olmayan bilgileri yaygınlaştırmaya çalışan bir kılavuz. Hı hı. Dolayısıyla doğrudan e, eylemci bilgisini, pratik bilgiyi ya yani da pratiğin bilgisini yaygınlaştırmaya çalışan ve eylemcinin de işte lise öğrencisinin eyleme katılmasını sağlayacak, onu kolaylaştıracak bir takım bilgileri e, ulaştırıyor ve herkes aslında kullanabilir. Hı hı. E, radyoda olduğumuz için ne yazık ki göremiyorlar, dinleyiciler hı hı. E, nasıl bir ...broşür olduğunu ama... Hani ...biraz da karikatürize ederek... ...daha eğlenceli hale getirerek... ...işte ke kerevizden polisler falan var... ...tolayısıyla evet, evet. böyle daha katılabilir... ...yapılabilir bir şey haline getiriyor... ...eğlemin kendisini... Bir tür yaratıcılık da içeriyor broşürün dizaynı sanırım... ...işte oradaki tasarım... Evet tasarımın kendisi... ...dilin kendisi... ...aktardığı bilgiyi nasıl aktardığında falan... ...böyle bir e, şey... E, ...hem politik hem sanata dair bir şeyler var... ...ama bana kalırsa bir yandan da bu... ...broşürü, bu kılavuzu politik kılan şey... ...bir e, sanatçı tarafından yapılması... ...ve bunun bir sanat işi olarak... ...addedilmesi... ...ya da... ...arte util listesine girebilmiş olması... Hı hı. ...dolayısıyla belli bir... Işte ...kurumsal tanınma üzerinden sanat olarak... ...değerlendirildiğinde düşünmemiz gerekiyor... ...ve hı. bana kalırsa... E, ...asıl bu yararlı sanat tartışmasının... ...meselesi sanat alanının ve kurumunun... Kendi, ...kuruma dair bir eleştiri getirmesi ...yani neyin sanat olarak tanımlandığı... Sanatsal eğilimin sanatsal ürününün ne olduğunu dönüştürmeye, değiştirmeye dair bir e, soru orta at, ortaya attığı ölçüde sanat. Yani toplumsal ve politik işlevinin ötesinde asıl derdi bu tür e, işlerin bana kalırsa. Hı hı. Kurumsal dönüşme, yani kurumu dönüşmeye zorlamak, onun tanıdığı işte gerçek sanat işinin ne olduğuna dair bir soru ortaya çıkartmak. Kurumun kendisinin koordinatlarını değiştirmeye yönelik bir tavır olarak... E, politik bir önem kazanıyor. Hem kurumlar Kadıları. için hem de sanatçılar için aslında belki bir tür çabadan ya da arayıştan bahsedebiliriz. Bu yeni dönemde işte güncel dünya siyasetinin ya da toplumsal yapısının aldığı biçim içinde... ...sanatın yerine Hı -hı. dair bir tür sorgulamanın, bir tür arayışın çabası. Senin dediğin gibi bir yandan kurumsal bir çaba da var. Sanat kurumlarının günümüz dünyasında ne gibi işlevler üstlenebileceği... ...nasıl var olmaya devam edebileceğine dair kaygılar da var. Ama bir yandan da dönüşen sanat pratiğinin kendi alanında yarattığı değişime... ...kurumun içine almaya dair bir, bir çaba da var sanırım. Bu ilk en başta e, işte 90'lardan itibaren bugüne bu hattı çizebiliriz demiştik. Aslında bir tür e, toplumsal eylemlilik ya da siyasal eylemlik halleriyle beraber ortaya çıkan... E, ...benim bildiğim kadarıyla alternatif küreselleşme eylemlerinden bugüne aslında takip edebileceğimiz bir hareket. E, birkaç kritik noktadan bahsedebilir miyiz bu... ...eylemle bu dönüşümü örneklendiren birkaç kritik noktanın alternatif küreselleşmede, küreselleşmeye karşı eylemler bunlar da 90'lar için böyleydi. Hı. 2008'de Occupy var belki dünya çapında böyle söyleyebiliriz. Türkiye Türkiye için gezi eylemlerini söyleyebiliriz. Sen bu hatta önemli gördüğün e, momentler neresi? Yani sanat kurumunun kendisi, alanın özelliğinin kendisini eleştirisi tabii 20. yüzyılın başından itibaren gündemde. Ee, işte dadalar, tarihsel avantgardist, yüasyonistler vesaire... Sanatsal özelliğin ya da sanatın hayattan kopmuş olmasını da eleştiren ve bunu dönüştürmeye çalışan bir dizi eylem, tartışma, manifesto vesaire zaten e, mevcut. Alternatif küreselleşme hareketi hakikaten bu geçmişin de mirasını yani tarihsel avantgarde mirasını da alarak e, 90'lardan itibaren aslında hareketlerin kendisinin dönüştüğünü görüyoruz. Yani toplumsal hareketin mücadele dilinin, eylem biçiminin, örgütlenme biçiminin dönüştüğü... E, Gündelik hayat, bizzat gündelik hayatın içerisinde bir dönüşümü, işte gündelik hayattaki parçalanmanın, metalaşmanın, e, kamusalın parçalanmasının bir şekilde önüne geçmeye çalışan, yeni alanlar açmaya çalışan yeni pratikler ortaya koymaya başladı. işte mücadelenin dili değişmişti, mücadelenin talepleri değişmişti. Yani gelecekte bir dünyayı kurmaktansa bugün e, bizzat toplumsal eylemle, mücadeleyle işte başka bir dünyanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan, Sokak eylemlerini çoklukla çok şenlikle olan e, işte bedeni, bedenin ritimlerini, e, direnişin hazını ortaya koymaya çalışan daha karnaval tipi eylemler <gülüyor> e, düzenlemeye çalışıyordu hareketin kendisi. E, bu önemli bir nokta çünkü yani dili, bedeni, hazı, duyuyu, estetik deneyimin kendisini politik bir mesele olarak e, gündeme alıyordu e, bu alternatif küreselleşme hareketinin eylemlerinin kendisi. Ee, diğer yandan e, hareketin içerisinde pek çok sanatçı örgütlenme de e, yer alıyordu. Ve buradaki tartışmayı çoklukla sanat kurumlarının kendisinin içerisine de taşımaya çalıştılar ilk dönemde. Doksanların ortasından itibaren işte kurumsal sanat içerisinde yeni avantgard tartışmaları açılmaya başladı. Hmm. Buradaki hmm. dert de sanat alanının içerisinde politik tartışmayı yani neoliberal küreselleşmenin kendisini, devletin kendisini, sermayenin kendisini, işte güvencesizleşme biçimlerinin kendisini... ...en azından içerik olarak sanat kurumlarının içerisine taşımaya çalışan... ...yani işlerin, yani politik işlerin... E, ...büyük sanat kurumları içerisinde yer almasını sağlamaya çalışan bir e, akım ortaya çıktı... ...ki bu belki e, 2010'da, e, 11'den itibaren Occupy sonrası başka bir tartışma açmaya başladı... ...bu da ikinci kırılma diyebiliriz... ...yani hem toplumsal hareketlerin kendisinin... ...daha sanata atfettiğimiz taktikleri, dili, müdahale biçimlerini kullanmaya başlaması... Aynı zamanda da bu e, alternatif küreselleşme hareketi içerisinden çıkan sanatçı gruplarının e, bu tartışmaları bizzat sanat kurumlarının kendisine içine taşımaya e, başladığını görüyoruz. 2011 Occupy Wall Street'ten sonra da e, hani sanat alanında spesifik olarak sanat kurumları alındı ki iki şey e, mesele önemli sanırım. Bir tanesi müzeleri işgal et, Occupy Hı. Museums e, hareketi. Ee, hani bu şeyin Occupy'nin devamı gibi Zucotti Parkın devamı gibi düşünebiliriz. Bizde sanat kurumlarının kendisinin içerisindeki ayrımcılık, eşitsizlik e, ama aynı zamanda cinsiyetçilik, cinsiyetçilik e, ırkçılık vesaire gibi e, tahkim biçimleri mekanizmalarını görünür kılmaya çalışırken aynı zamanda bu kurumların kendi iç işleyişlerini ve sermayeyle örneğin olan bağlantılarını yani finansallaşmayla olan bağlantılarını da görünür kılmaya çalışıyorlar. O dönemin söylemi. Malum yüzde doksan karşı yüzde bir. Yüzde birin kurumu olan sanat kurumlarını yüzde doksan yani halkın e, kurumları haline getirmek amacıyla e, bazen gerçekten kurumlar işgal ediliyor. Bazen de yani söylemsel olarak o dil değiştirilmeye çalışılıyor. E, bir diğeri de yani Occupy Museums müzeleri işgal et e, hareketinin bir ucu da e, borç karşıtı eylemleri ortaya çıkaran yine sanatçıların işbirliği ve sanat kurumlarını da kullanarak hı hı. yani onları belki birer zemin olarak, üzerine basılacak zemin olarak kullanmaya başlayan e, Occupy Museums'la ilişkili olan bir e, borç karşıtı hareket ortaya çıkıyor. E, borç grevi olarak tanımlıyorlar kendilerini. Orada da çok önemli bir mesele var. E, yani Amerika'daki borçluluk oranı çok yüksekten, yani Türkiye ile karşılaştıramayacak kadar e, yüksek ve bu hipot ipotek krizi ve ayrıca öğrenci borçları, sağlık borçları üst üste binen e, bu borç dizgesini Öncelikle görünür kılmaya çalışıyorlar Yani biz hepimiz borçlu özneleriz ama biz kimiz o yüzde 99 hepimiz borçluyuz ama bunu konuşulabilir ve farklı özneleri bir araya getirebilecek bir zemin olması için önce borcu kişisel bir mesele değil toplumsal bir ortaklık olarak inşa etmeye çalışıyorlar deneyimleri paylaşıyor yani farklı borç deneyimlerini konuşulabilir hale getirmeye çalışıyorlar. ...daha sonra da e, bu borçların ödenebilmesi için... ...bu bir jest olarak düşünebiliriz... ...borçların ödenebilmesi için bir kampanya başlatıyorlar. Hı hı hı. Yani ikinci borç piyasasında alınıp satılır hale gelinen... E, ...borçları satın almaya karar veriyorlar... ...ve bunun için bir kampanya... E... Rolling Jubilee işinden mi Evet, evet. Kendisi de Yaran Sanat Arşivinde yer alan işlerden Heh. bir tanesi bu. Evet ve buradaki meselede yani gerçekten işleyen bir proje... ...o borçların satın alması kimseyi borçsuz kılmayacak... ...ama borçların satın alabileceğini gösteriyor ama aynı zamanda borçların reddedebileceğinde ödemiyor ödeyemiyorumdan ödeyemeyeceğize geçen borcun reddine geçen bir politik tartışma açmaya çalışıyorlar. Bu sanırım Occupy Wall Street'in e, şey en önemli şey değil mirası hani yaşamaya devam ettiği sanat alan içerisinde dönüştürdüğü tartışmaları yenilediği iki önemli hattı gibi gözüküyor. Tam da bu noktada belki bir şarkı arası verip biraz soluklanıp ondan sonra devam edebiliriz. Ne dinleyeceğiz şimdi? 8 Mart yaklaşıyor heyecanımız yavaş yavaş yerine gelsin diye Bansista'dan olur olmaz dinleyelim. Gelsin baba gelsin koca gelsin gelsin polisiniz devletiniz gelsin gelsin bakanınız haklarımı versin versin aman istemem üzeri kalsın. İşlerini marsıllar yapsın, yapsın Cadıysam süpürge bana kalsın, kalsın Olursa çocuk yaparım, olsun, olsun İstemezsem soyları kurusun Çitmişim ben çekirdek aileyi Kırmışım kendi testimi Bundan böyle ne bacı ne bayan Hayatta olmam ben adamım Erlerin sesini duysun, duysun. Kadınlar sokaklara dökün. John. John. Yeah. Merhaba açık radyo dinleyicileri. Yararsan Sanat programında sanat ve siyaset ilişkisine dair özel örnekleri ve özellikle de okubay sonrası dünyada sanat ve siyasetin iç içe geçmiş hallerini konuşmaya devam ediyoruz. Konuğum akademisyen Begüm Özden Fırat. Programımızın ilk bölümünde sanat ve siyaset ilişkisinin ve oturduğu tarihsel hattı 90'lardan başlayarak alternatif küreselleşme hareketleri ve sonrasındaki dönüşüm üzerinden tartıştık. Şimdi aslında programımızın ikinci bölümünde konuğum Begüm Özden Fırat ve Aylin Kuryer'in derlediği Küreselleşmeler Çağında Ayaklanmalar deniş ve Estetik kitabında öne sürdükleri bir fikir üzerinden devam etmek istiyorum. Sanat ve siyaset ilişkisini estetik bir deneyim olarak anlama ve bu anlayışın sunduğu imkanlar üzerine Begüm ve Aylin'in ürettiği bir argüman var. Nasıl mümkün estetik bir deneyim olarak sanat ve siyaset ilişkisini anlamak? Buradan bu kavram üzerinde e, ...yaptığınız tartışmayı biraz açar mısın bize? Şimdi estetik kavramının kendisi... ...sanat alanının kurucu terimlerinden bir tanesi. Hı hı. E, çünkü estetik... ...kantçı estetik tabii. E, sanat deneyiminin... ...ya da estetik deneyimin kendisini... ...çıkarsız, karşılıksız, araçsız bir... E, ...yani toplumsal hiçbir fayda içermeyen... Hı hı. ...hiçbir fayda içermeyen bir... E, ...ilişki olarak tanımlıyor... Ee, ve yani sanat kurumunu alanın kendisini var eden temel şey de bu kurucu kavramda bu estetiğin kendisi. Ve bu elbette ki çok tartışmalı Kant'ın kullandığı dönemden e, bugüne varan tartışmalar içerisinde. E, biz elbette ki çok yeni bir şey söylemiyoruz yani kitapta. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Bu estetik meselesi e, antik Yunan'dan gelen anlamıyla duyulara ve bedene içkin bir e, deneyimi ifade eder. Ve elbette ki sadece sanat alanının şeyinde, tekelinde olmayan bir e, kavramdan bahsediyoruz. E, siyasetin kendisi de eğer sadece böyle bir e, makro anlamda siyasetten bahsetmeyeceksek, daha gündelik hayata e, partilerden politik e, tartışmalardan ziyade gündelik hayatın kendisine içkin onu dönüştürmeyi e, içerecek şekilde genişleteceksek siyasetin kendisini e, estetik deneyim bu dönüşümün içerisinde de yer alır çünkü. Yani ütopik sosyalistlerden biri biliyoruz ki başka bir toplum yani mücadelenin kendisi aynı zamanda başka bir duyu, duyumsama. Hatta Marx'ın işte felsefi yazmaları içerisinde de o şekilde tartışır. Yeni bir deneyimleme, yeni bir görme, duyma, hissetme, hissedebilme e, biçme olarak tanımlıyor komünizmi. E, dolayısıyla 19. yüzyılın sonundan itibaren bile estetik deneyim sanat alanının ya da sanat işinin kendisinin ötesinde e, toplumsal dönüşüm ve politik tartışmaların, ...temel kavramlarından bir tanesi. Bu ise estetik deneyimin kendisi... ...bu iki birbirinden çok farklı görünen alanı, birbirine çok değmediği düşünülen... ...iki alanı, sanat ve siyaset alanı birbirine aslında düğümleyebilecek bir kavram olarak görünüyor. Yani estetik deneyim bedensel, algısal ve duyusal dönüşümle ilgili... ...ve belki biraz daha somutlaştırmak gerekirse... Ee, kitabın içerisindeki örneğin Berlin dadaları ile ilgili bir bölüm var ama belki daha açıklayıcı olabilecek e, örnek e, Sovyet konstrüktivistlerin e, yapmaya çalıştı yani gündek, gündelik hayatı yeni nesneler üreterek yani yine kullanıma dayalı ama e, gündelik hayatı içkin olan yabancılaşmayı aşmaya sa sağlayacak nesneler üretme e, iddiası yani sanatçının kendisini bir e, ne bileyim, mühendis ya da bir İşçi haline gelerek gündelik hayata değecek ve onu dönüştürecek yeni nesneler hatta şeyler yani ne olduğu bile belli olmayan nesneler üreterek e, onun etrafındaki ilişkileri dönüştürme bir estetik deneyim ortaya çıkartma çabası ile birlikte düşünebiliriz. Örneğin e, Rus konstruktivist e, iki e, kadın Popova ve Stepanova e, başka bir vesile işlerine bakma fırsatı bulmuştum şey tasarlıyorlar tekstil yani bizzat girerek kendileri de üretiyorlar. Kadınlar için işte 1920'lerden itibaren yeni kıyafetler tasarlıyorlar ve bunların üzerine devasa optik vizyonlar filanla yol açabilecek konstrüktivist şeyler var, şekiller var. Dev kareler filan. Ve daha böyle keskin hatlara sahip kıyafetler tasarlamaya çalışıyorlar. Biraz böyle fütürist filan bile gözükebilecek derecede. Dertleri de hani o kapitalist şeyle, metayla ilişkisini kesebilecek ve farklı bir e, deneyim ortaya, yani ne bileyim, çiçekli, allı, budaklı e, tekstili yerine daha e, işte ne bileyim kadının tüketimini dönüştürebilecek kendi varlığını kamusal anda dönüştürebilecek bir takım kıyafetler e, tasarlamaya çalışıyorlar. İşte estetik deneyim böyle bir yerden, Hani bu, bu dönüşümün kendisinin siyasal ve e, sanatsal olan arasında bir köprü olabileceğini deniyorlar. ...düşünüyoruz ve böyle bir yerden kitabı e, kaleme almıştık. En azından derlemeye çalışmıştık. Yani bu köprü metaforu aslında çok önemli. Yararlı sanat fikrinin özellikle de yerel sanat fikrinin önemli e, temsilcilerinden biri olan Tanya Bruguera'nın Kübal'ın sanatçı e, iddiası... ...bu köprü metaforunda olduğu gibi iki ayrı kıyı, kıyı olmadığı sanatla siyasetin doğrudan bir ve aynı şey olduğuna dair bir iddia gibi düşünülebilir. Ama aslında bu ayrılığı konumak kendi içinde Hı -hı. belli bir tür değer içeriyor çünkü bunların özdeş görülmesi sanat ve siyasetin özdeş görülmesi özdeş bir ve aynı şey görülmesi aslında bu pratiklerin hiçleşmesine de ulaşan bir özdeşleşme halini yaratabilir. Çok teşekkürler bugünkü sohbet için çok derin ve önemli bir program oldu bu. Ben teşekkür ederim. Eklemek Daha istediğim başka, başka bir şey var mı? Çok, te çok teşekkürler. <gülüyor> İyi akşamlar. Başka programda görüşmek üzere. İyi akşamlar.